İman kitabını şerh ediyoruz. Hem ilmi bir derstir, hem genel bir dersin. İçisini bir arada götürüyoruz. Aslında bu kitap, iman kitabı, iman meselesinde bir ensiklopedidir. Yani Ademze'ye tabir caiz ise bütün iman meseleleri bu kitapta bulunuyor. Burada biz ne anlatacağız ve ne anlattık? 88, 87 derste Çeşitli bölümler anlattık. Bölümler neydir bir hatırlasak? Meselen imanın tanımını yaptık. İman, imanın tanımında emel çok önemlidir dedik. Emelden, ha? İmanın ilakası nedir? Bunu anlattık. Bunun hakkında ehl-i sünnetin icmanı anlattık. Sonra iman artar, eksilir. Bu meseleyi anlattık. Bunlar bölüm bölümdür. Artma sebepleri, eksilme sebepleri nedir anlattık. İmanın şubeleri, bölümleri var. Onları anlattık. İmanın mertebelerini anlattık. İmanın ehli sünnetin alimleri, imamları iman iman hakkında neyi düşünmüşler? Onları anlattıktı. Ondan sonra imanda istisna. O da bir bölümüdür. Ondan sonra İslam'da istisna. O da bir bölümüdür. Ondan sonra neyi anlattık? İman ve İslam bu terim nedir onu anlattık. Bugüncü dersimiz imanla e imanda zahirdan batın birbirinden ayrılmaz konuyu anlatacağız. İmanın dersi, bugünkü dersi et-telazumu beyne'd-zahiri batın Batınla zahir kişi birbirine bağlıdır, birbirinden ayrılmaz ilişkileri nedir? Bunu anlatacağız. Tabi bundan sonra neye devam edeceğiz? Bundan sonra imanın tanımına, bölümüne giriyor bu. Bu dersler böyle devam ediyor. O da nedir? İmanın nimeti ve meyveleri? Pardon ondan önce imanın rükünlerini anlatacağız. Ondan sonra imanın nimeti ve meyveleri. Ondan sonra imanın faydaları. Ondan sonra iman ehlinin sıfatlarını anlatacağız. Bu da Allah-u Alem bir 80 ders daha sürer. Allah bize ömür vermişse inşallah devam ederiz. Vermemişse de niyetimize göre Allah subhanehu ve teala versin. Nerede? Nereye kadar varsak oraya kadar devam ederiz. Bizden sonrakiler de inşallah devam eder, ettirirler bu dersleri. Ama bugün de en önemli olan bu kitabın derslerin maddesi elimizde elhamdülillah kitap olarak var. İman kitabının da elimizdeki şu anda ikinci baskını üçüncü baskıya gideceğiz inşallah üçüncü baskıda da baya değişiklikler var yani bir 300 sayfa 400 sayfa daha fazla var iman kitabında eksik yerleri tamamladık mübhem yerlere açıkladık bazı tenkitler geldi buralar anlaşılmıyor bunun anlamı nedir hepsini Arap aleminde Türkiye'de okuyanlardan içi Arap aleminde de içi baskı basıldı Türkçeler için baskı basıldı. Bu, to, bu, bu notları hepsini derledik. olara açıkladık. Onun üzerine de yeni alimlerimiz, hocalarımız ona yeni teklimler, ön sözler inşallah yeni baskısıyla bu yeni, e, en yakın zamanda kavuşuruz. Şimdi celal imanın İman'ın meselemizin konunun kon, konumuna nedir? Telazum beynel vahiri vel batın. Burada üç tane terim var. Telezüm, bağlanma, zahir ve batin, bu da iki terimdir. Buları nedir anlamı? Buları açıklayacağız. Aslında kısacası dersi geçip metinleri her derslerimizdeki gibi okuyup sonra açıklamadan önce şunu bir dersi özetleyelim. Asılca kısacası bizim Türkiye'de, Türkçede çok güzel bir söz var. Atalarımızın sözüdür, alimlerimizin sözüdür. O çok güzel, o doğru bir sözdür. Ne diyor? Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Kısacası bunu anlatacağız. Başka bir şey değil. Ederseniz bunu biliyorsa biliyoruz. Ha şimdi bunu biliyorsak bunun anlamı nedir? İmanla ilişkisi nedir? Ehli sünnetle ilişkisi nedir? Bunun dayanağı nedir? Kitap, sünnet, alimlerden bu söz gelmiş mi gelmemiş o kadar bunu onaylayacağız. Onun için bizim kültürümüzde aslında çok güzel şeyler var. Hatabildim mi? İşte o güzel şeyleri aslında bu güzel şeyler abesten gelmemiş. Yani bizim kültürümüz birçok Aflatun, Sokrat gibi fiçirin ürünü değil. Aslında her şey kitabı ve sünnete dayanmış. Olabilir bazen yamulmuş, bazen şey olmuş ama en çok güzel şeyleri biz alırız, olduğu gibi de kullanırız kaynağı da var. Eğer değişilmişse düzeltiriz, kullanırız onu. Bu da bir zenginliğimizdir elhamdülillah. Nedir? Dedik ki olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Bunu da Allah Teala emrediyor. Allah Teala Kur'an'da, sünnette şunu anlatıyor bize. Diyor ki bir musulmanın içinde imanı kalbinde neyse o zahirine yansır. Eğer imanı zayıf ise zahirine zayıf yansır. Güclü ise güçlü yansır. O kadar. Bunun önemi nedir? Bunun önemi aslında imanın tanımına dönüyor. Ehli sünnet. Ehli sünnet dediğimiz Ashab-ı Kiram, et tabiîn i̇zam etbau tâbiîn el o da dört imam bugüne kadar onların izinde ihsanla gidenlerin yoludur. Ne diyor bu ehli sünnet yolu? Diyorlar ki iman tanımı nedir? İmanın tarifi, anlamı allah Teala'nın istediği müminlerden iman nedir? İman kısaca şudur. Kalple itikad edeceksin, inanacaksın, dilden onu ikrar edeceksin, söyleyeceksin. Emellerle, azalarla onu emele dökeceksin. Eğer bu üçü bir arada olmasa iman olmaz. El Sünnet bu konuda icma etmiş. Geçti, geçti derslerde bunu biz ne yaptık? Enine boyuna açıkladık. Şimdi ray otursun diye ehl-i sünnet bütün şeytanın giriş noktalarını kapatmış. Fikrin ürünlerini kapatmıştır. Her şeyde ölçü koyulmuştur. İşte ehli i bid'at, ehl-i sünnete muhalefet olan, ehl-i sünnet altındaki, şemsiyesi altındaki ehl-i sünnete muhalefet olan e, bazı fırkalarına demişler? imanı emelden çıkartmışlar. Önemli değil demişler bir nevi şeytanın uzmanı olmuşlar. Yani şeytanın alemanı olmuşlar. Şeytan onların vasıtasıyla insanlara ne yapıyor? Amel işletiyor. Ne demek iman, ameli imandan çıkaracak Yani namaz kılmasan, zekat vermesen, niyaz olmasa önemli değil. Önemli olan nedir? Sen yeter ki kalbin temiz olsun elhamdülillah diye kurtarız Halbuki Allah Teala böyle imanı tanımıyor. Hiçbir surette tanımıyor. Cennete Emelsiz girilmiyor. Allah-u Teala bir yaratmış. Kıyamet gününde emellerimizi tartıyor. Hasanat, seyyat. Bu amellerin şerti, bu terazinin yapısı sadece emel tartacak. Başka bir şey tartmaz. E emelim yokuyorsa, emelim yokuyorsa ne tartar? Hiçbir şey tartmıyor. En önemli nedir? Emel tartıyor. Amel nedir? İnsanın işlediği, onayladığı meselelerdir bu Allah'ın emrini olaylamadıkça hiçbir şey tartmaz. Onun için terazi, emel tartar. Emel ağır bastı cennete girersin. Ondan sonra kapıda Allah'ın, Allah, Allah Teala'nın ayette dediği gibi kapıda melekler seni karşılıyor. Ne diyorlar sana? Buyurun gülün, bu cenneti yaptığınız emellerle kazandınız. Ayet-i Kerime'de geçiyor. Yaptığınız emellerle kazandınızdır. O kadar basit. iş bitti. Yaptığınız amellerle. E şeytan gelmiş biz cennete sokmak istemez. Ne diyor adamlarına? Deyin. Amel yapmasanız olur. Amel yapmasanız olur dedikleri laf nedir? Yani şeytanın istediği bir oyundur. Şeytanın istediği oyuna gelsen cennetin kokusunu bile alamazsın. İş bitmiştir. Ondan dolayı el sünnet bu şeytanın tuzaklarını planlarını bildirileri için yolu kapatmışlardı. İşte bir yolun kapatması da nedir? Şu kurallar koymuşlar, şartlar koymuşlar. Ne demişler? Zahirden batın, içisi birbirine bağlıdır. Ne demek? İşte bizim atalarımız delili gibi, olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Ne demektir? Senin içinde ne var ise dışına ona yansır. Bir bilgisayarın içinde hangi program var ise Hangi iş var ise ekranında çıkar. Olmadığı şeyi çıkartabilir misin bilgisayardan? Çıkartamazsın. Demek ki nedir? Kalbinde imanın nasıl ise dışına o yansır. Kalbinde iman güclü ise evliyaullah imanı ise amelin evliyaullah ameli olur. İmanın zayıf ise zayıf olur. İmanın çok zayıf ise ne olur? Ne olur? zahirine, amellerine füskü fücur bile işleyebilir. Şeytan seni işlete, işletebilir. İmanın yokuysa ehli küfrün amelin seni işletir. kazanı ne bıraksan çepçene o gelir. Bu da bir eski atasözüdür. Yani ne var ise kalbinde amelinde o gelir, terazide de o gelir. Ondan dolayı zahirden batın çizsi yakıpar birbirinden ayrılmaz. Nasıl iman üç şeyden e, müte, e, mütekevvindir, müteşekkildir, yapılır, oluşur. Nedir? İtikat, kavuz, amel. Bu üçü olmasa iman olmaz. Zahirden batın kişisi birbirine yapışmıştır. Kisi birbirine ayrılamaz. Kisi birbirinden ayrılamaz. Ayrılsa hiçbir şey olmaz. İnsanın ameli de olmaz. Hiçbir şeyi tartılmaz. Ondan dolayı ehli Sünnet başka bir kaide koymuştur. Kaide ne diyor? diyor ki bir tane ne kadar alim olsa amil olmadıkça o alim değil yani senin ne kadar ilmin var ilminle amel etmiyorsan alim değilsin yani ben bilgisayar gibi ötsem buradan ama bu öttüklerimi amele dökmesem benim ehli sünnet itibarında ben alim değilim benim terazide hep bayas çıkarım amellerim. Yani sıfır çıkar. Yoktur çıkar. Yok ilminde çıkar. Ha ya Rabbi ben bu kadar biliyordum. Ne olur? Geçerli değil. İşte biliyorsunuz Allah Teala diyor. Musulmanların cehennemi yakılırken, hazırlanırken ilk önce üç taneden başlanılır azap. Biri kimdir? O alimdir ki insanlara öğretir, kendi ilmiyle amel etmez. Boğarsaklarından tutulur ataşın etrafında döner. Nasıl hayvan e, şeyin etrafında katır e, değirmanı dolandırır, böyle dolanır. İnsanlar gelir, hocam biz günahçıydık. Sen bize ders veriyordun, niye ben oldu İşte diye ben size ders veriyordum ama kendim işlemiyordum o dersi. Kendim yapmıyordum. Demek ki zahirden batın nedir? Bir olacaktır. Bu nerelere lazım olur bize? Bu insanlara hüküm vermekte de lazım olur. kadilara lazım olur. Ben bir de neden kız alıyorum, kız veririm, ticaret yapıyorum, ben ne lazım? Ben adamın batinine hükmedemem. Nereden hükmedebilirim? O Allah'ın işidir. Kimse kimsenin içinde ne var bilemez. Ama Allah Teala onu kendisine bir özelliğidir. O Rabbil Aleminin bir sıfatıdır. O rububiyet bir sıfatıdır. Ona kimse bir şey diyemez, o kimse üstlenemez. Kim dese ben insanların batini bilirim, zındık olur, çafir olur. Ama ne dersin? Allah Teala bu kapıda da bize bir şey vermiş. Buhar diskin içinde ne var? Ekranından görürüz. Nedir bunun anlamı? Yani Allah Teala bize sadece ip vermiş. Bu adamın diş içinini bilmek için sen bu adamın zahirinden hükmedeceksin. Ha? Bir adam geldi karşıma sakali var, şarvarı var, şemaili var. Evet diyorum. bu adam dindardır, dinine bağlı bir adamdır. O kadar za zahirine göre hükmederim. Dört dördlüktür diyemem. Ne zaman dört dördlüktür diyelim, ne zaman alışveriş yaptın, e, her şeyi de onayladı. Evet bu mumindir derim. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki, kim camiye itidad etti yani devamlı camiye gitti gördünüz camiden kesilmiyor, camiye gitmekle tanılıyor bir Müslüman. ona iman şahitlığı yapabilirsiniz. Bu mumindir diyebilirsiniz. Anlatabildim mi? Bu nedir demesi? Yani sen zahire hükmetmekle mükellefsin. Zahir de nedir? İçin aynasıdır. Kısacası bu konu budur. Ondan dolayı Ehl-i Sünnet diyor ki ne kadar desem benim ilmim var, içim temizdir, kalbim temizdir, senin kalbin Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellemden daha temiz değil. Onun kalbi kulların en temizidir, ameli de en çokuydur. Demek ki burada nedir örnekte? Başka bir şey var. Onun için bize ne lazım? Bize lazım ki kalbimiz ne kadar temiz ise, ne kadar Allah korkusu var ise o kadar amel. En temiz olan kalplerde kim idir? Resul-i En korkusu olan Allah'tan kim idir? Resulullah'ın kalbidir. En ilmi olan kim idir? Resulullah'ın ilmidir. En mükemmel iman olan kim idir? Resulullah'ın kalbinin imanidir. Ama en çok amel yapan kim idir? Ondan sonra ashabü ı idir. Abu idir. Abubakir, Ömer, Osman, Ali, Ubeyde, vs. bütün ashab-ı kiram radıyallahu anhum ecmein. Bunların kalpleri en temizidir ama ortaya yerde ne oldu? En güzel amelidir. Resulullah'tan sonra bize örnek kimdir? İlk önce Resulullah en güzel örnektir bize. Ondan sonra örnek kimdir bize? Ashab-ı kiram. Eydir, bu nereden çıktı bizim içimize sokuldu? Kalbin temiz olsa yeter amel şart değil. İşte şeytan. Baş düşman bizi cennete istemiyoruz olsun. Çünkü cennete girmek için teraziden geçmek şarttır. Terazi de sadece amel tartar. Onun için ameli imandan çıkartanlar şeytanın bir, nüve, bir nevi planlarını insanların üstünde uyguluyorlar. İster bilerek ister bilmeyerek. O önemli değil. Sonuç aynen kapıya Onu Onun için zahirden batin birbirine bağlıdır. Biz böyle biliyoruz. 13 aylık sünnet bu şartı koşmuştur. Bu şart bizi ne yapıyor? Şeytanın oyunundan kurtarıyor. Kısa ise budur. Ama bunu onaylamak için biz ilmi bir ders yaparız. Aynen arkadaş okur, biz bunları açıklarız. Ondan sonra ne yaparız? Delilleri ondan sonra alimlerimiz bu konudan söylemiş. Tek tek onaylarız. Bilsiler insanlar biz cebimizden bir şey getirmiyoruz. Ne zaman bu benim görüşümdür dese... Videoyu kapatın burada, dinlemeyin. Benim dersime artık da gelmeyin. Ama ne zaman ben nakil yaptım Allah'ın ve Resulünün sözünden, o da yetmez. O da yetmez. Alimler Allah'ın sözünden, Resulullah'ın sözünden ne anlamıysa, alimlerin sözüyle görüşümü destekledim, o zaman sizin üzerinize hicret kalkmıştır, Bunu uyacaksın. Biz sahabe-i kiramdan dört imamın sücgecinden bugündeki alimlerin peşinde giden, onu sadece bir çöprüyüz, oradan ilmi bıraktarıyoruz. Hiç başka bir görevimiz yoktur bizim. Biz ne müştehidiz, ne ilim alimiz, ne allameycanız, onu da iddia etmiyoruz. Biz sadece doğru itikadı çöprü görevi yapıyoruz, aktarma görevi yapıyoruz. Bizim görevimiz budur. Evet. Şimdi Yub kardeşini okuyacak, biz teker teker açıklarız, bu dediklerimizin kurallarıyla, kaideliyle yeri yerinde oturtacağız inşallah. Buyurun kardeş. Zahir ve batın birbirinden ayrılmaz. Zahir, ameldir. Yani lisanın söylemesi ve organların amel etmesidir. Batın, imandır. Yani kalbin sözü ve amelidir. Kaide, amelsiz iman, imansız amel olmaz. Evet. Bak şimdi... Birincide diyor, telazun beynel zahiri vel batın. Batınla zahirin arasında nedir? Birbirinden ayrılmaması. Zahir nedir? İnsanın zahiri nedir? Görüşü, dış görüşü. O da neyden belli olur? Emelden. Emel de iki şekildir. Yen yani dilin emeli, yen yani de ağzaların emeli. Dilin emeli nedir? Adam konuşurken çok güzel konuşur, İslami konuşur, Allah'ın emirlerini söylüyor, yasaklarını sakındırır, din anlatıyor. Buradan ben adamı tanırım. Emel nedir? Adama bakıyorum sekalini koymuş, şarvarını girmiş, iyi ahlaklıdır. Bunlar nedir? Ağzaların emelidir. Bu nedir? Zahir. Batın nedir? İman meselesidir. Yani kalbin dilidir, kalbin emelidir. Kalbin lisanıdır dedik biz Eski derslerde hatırlarsanız bunu açıklamıştık. Kalbin ameli var. Ee, bir de kalbin dili var. Kalp hem amel yapar hem konuşur. Nasıl konuşur? Kalp e sen şeyleri e, zikredersin. allah Teala'nın kalpten olan zikirler var. Kalpten olan ameller var. Kalpten olan amel nedir? işte tevekküldür, tevessüldür, inabedir, Allah korkusudur. Bunu azalardan yapamazsın. Bu kalbin korkacak Allah'tan. Bu hiç meseledir. Evet. E, dili de nedir? Kalbin e, dili nedir? Seni konuşmaya zorlayan itikattır. Seni zorluyor buna, bunu inan diyor. Bu da kalbin dilidir. İyidir, çizsi birbirinden ayrılmaz ne demektir? Telazum kelimesi Arapçada. Yani zahirden batın, çizsi birbirine bağlıdır. Zahire batine ne bıraktın zahirde o görünür. Zahirde ne var ise batında o var demektir. Yani bir bücünde anladığımız dilden bir harik diskten bir ekran. Çizsi birbirine bağlıdır. Harik diskte ne varsa ekranda o çıkar. Ekranda ne var ise demek ki harik diskte o var. Başka bir yolu var mı? Sen hard diski bilgisayarda ekranı araştırıyorsun. Giriyorsun. Ne diyorlar ona? E, bilgisayarına giriyorsun. D. C, D. C, D şeyine giriyorsun. E, Arama. ha? Aramasına giriyorsun. Ha, hard diskin içine giriyorsun. Bakıyorsun içinde ne programlar var? Bellidir. Demek ki sen ekranla hükmettin içindekine. İçinde de ne var ise ekran seni onaylattırır. Budur. Evet. Ondan sonra Ehli sünnet vel cemaatin bir kaidesi var. O kaide de nedir? Diyor ki La iman illa bil ameli ve la amel illa bil imani. Bunu selef-i salihin kurmuş bu kaideyi. Diyor ki la iman illa bil amel. Amelsiz iman olmaz. imansız da amel olmaz. Nasıl amelsiz iman olmaz? Bir dene. Ben namaz kılıyorum ama Allah rızası için kılmıyorum. Bu nedir? Munafık amelidir. Kurtarır mı bunu? Munafık camiye geliyor 5 vakit. Ha? Namaz kılıyor ama o imansız kılıyor. Gösteriş için kılıyor adı üzerinde. Kurtarılmaz. Ve <gülüyor> la amele illa ma'al iman. Pardon. E, imansız amel olmaz. He, amelsiz İman olmaz. Amelsiz iman olmaz, münafıkın amelidir. İmansız da amel olmaz, yani bir bir şey iman edeceksin, Allah rızası için yapacaksın onu. Kişisi birbirine nedir? Bağlıdır. Eğer ben iman ediyorum, amel etmiyorum, ne yazar? Cehennem yazar. Amel ediyorum, iman etmiyorum, ne yazar? Kişisi de, platin, one way, tek yol, Teç gidiş cehenneme gideceksin. Başka bir çalışı var mı? Yoktur. Ama ne zaman sen teç gidiş cennete gidersin, imanınla amel edeceksin. Resulullah'ın getirdiği bu dindir. Önce iman edeceksin. فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ illallah Nedir? Bil, la ilahe illallah nedir? Allah kimdir? Emri nedir? Yasakları nedir? ثُمْ اَسْتَقِمْ Ondan sonra da o bir ayette istikamet ile. O cereyçi ile amel etti. Resulullah bu dini getirmiş. Bundan başka din kıyamet gününde tanınmaz. Sabaha kadar diye filan alim bana demiş kalbin temiz olsun kurtarırsın. Seni aldatmışlar. Ne zaman başın taşa da gidi o zaman dersin eyvah. Çünkü o bir tarafta cereyelim hatamı telef ederim şansımız yoktur. Onun için sağlam adamların eteğine sardırız, sırat-ı müstekimden ayrılmayalım. Kendimizi sırat-ı üzerine bulsak, Resulullah ve Resulullah'ın gelen, izinde giden alimlerinin eteğini tutsak kendimizi cennetin kapısında buluruz. Evelallah. Bazen de insanın imanı doğrudur, Resulullah'a göredir, amel de yapıyor ama iman zayıf oluyor, ondan sonra günah işliyor. Onun pileti tabii cehenneme kesilir yine. Ama one way değil. Gidiş geliş kesidir Gidersin cezanı çekersin ondan sonra yani kıyamattan cehenneme cehennemden cennete. Cehennem aktarmalı olur. Transit geçersin orada. O transit de Allah'u alem. Demeyin sonuçta ben giderim ama Allahu Teala cehennemi anlatırken bizim bedenimiz ona yetmez. Bir de Allah'ın rahmeti ve adaleti gereği ilk girişten, cehennemden çıkır, girenlerin de sonucu aynen olmaz. Cehennemden çıktın, simsiyah olmuşsun, vücudun yanmış. Bir suya girersin, yakanırsın, ondan sonra çıkıp cennete gireceksin. Ama senin yüzünde ton, cehennemin tonu kalır. Ebedi hayata kadar. Ne diyerler? ben mesela Eyüp kardeşi gördüm. Eyüp kardeş nür gibi yanıyor cennette. İlk, one way gitmiş cennete. Ben de girmişim oraya Allah kurusun. Bir de çıkmışım. Eyüp görse ben de hocam sen bize ders anlatırdın ama gitmişsin cehenneme. Saklayamam. Çünkü kaşa gibi üzümde renk tonu var. Bunlara da cehennemiyun diyorlar Giren çıkanlardır. Allah hiçbirimizi aktarmalı Yolculuğu yaptırmasın, teccidiş cennete bütün Müslümanları nesip etsin. Çünkü bütün Müslümanlar cennete girse biz cennette bir karış yerimizden kendi bize ayrıldığımız yerden kaybetmeliyiz. Allah'ın cenneti yeri, göğü kapsayan binlercedir. Arduhasemavatu vel aradîm. Bir ucu var, bir ucu yoktur. Hazret adamın kıyamete kadar her çeşit trilyonca metre kilometreler alsa hiç kimse kimsenin hakkını tecavüz edemez. O kadar Allah'ın rahmeti büyüktür. Evet. Allah hepimizi ehli cennet eylesin. Ama ehli cennet etmek için ehli iman eylesin. Ehli iman olması için de ehli Resul'un yolunda gidenlerden eylesin. İman emeldir Kavldir, ameldir diyenlerden ve amel edenlerden eylesin. Şeytanın oyununa, tuzağına düşenlerden eylemesin. Evet insan bazen içi cizliyor, bakıyorsun koskoca zaman alimdir, samimidir. Ama maalesef şeytan bırakmıyor onu araştırsın. Ya bu kavli kim demiştir? Bir bakalım onu bile şeytan kapatmıştır maalesef oradan kaybetmiştir. Evet devam edelim. Selef imamlarının koyduğu bu kaydı ışığında şu hususlar açıklığa çıkmaktadır. Ehl-i sünnet vel cemaate göre bir kulun dış görünüşü yani zahiri onun kalbinin ve içinin yani batınının başka bir yüzüdür. Onun doğrudan yansımasıdır. Ondan farklı ve değişik bir şey değildir. Batın sağlıklı, o batın sağlıklı olduğu zaman zahir de öyle olur. Batın bozuk olduğu zaman zahir de bozuk olur. Görünürde bir şey yoksa kalpte de bir şey yok demektir. Görünürde bir eksiklik olduğu zaman bu, kalpte de bir eksiklik olduğuna delalet eder. Bunun tersi olmaz. Yani kalp tamam olduğu zaman zahirde bir eksiklik olmaz. O da tamam olur. Evet. Apaçuk. Yani bu kaideni açukladı. Kaide nedir? İmansız emel olmaz. Emelsiz iman olmaz. Yani şimdi ben bakıyorum. Ahmet kardeşimiz şakkal kurmuş. Kılıp kıyafeti İslamidir. Bu nedir? Bunun şeyi var. Ya münafıktır. He? bizi aldatıyor. Yiyen de içinde Allah'ın emirlerini anlamış, kavramış vabalini, ecrini biliyor, inanmış ona, ne yapmış? O da fiiline yansımıştır. Kalptene var ise o yansır. Nifak var ise nifak yansır. İman var ise iman yansır. Bir tane bakıyoruz, beş vakit namazı camide kaçırmıyor. Neden? Çünkü o iman o camide kılma Allah'ın emri camiye gitmek erkek için şarttır. Namaz orada kılması şarttır. Kadınlar evde kılar. Erkek için 5 vakit mazeret olmasa namaz camide olmaz diye bunu anlamış, ne yapmış? 5 vakit camide koşturuyor. ki bir mazereti var. Hastadır, baş ağrıyor, yoktur, sıkışmış, hali var vesaire. Abdestini gecitti. Namaz camat kaçtı. Onun haricinde kaçtı bunu anlamış, fıkh etmiş, yansımış ameline. Ama adam da var, biliyor. Eyvallah diyor. Ama yapmıyor. Neden? Aynen onun fıkhını da biliyor. Ama yansımıyor ameline. Neden yansımıyor ameline? Çünkü bunun ki fıkhı var. Bir, bir artı bir, içi. bunun fıkhını biliyorsun. Bir de imani, heşyet Allah korkusu var. O fıkhını ne yapmış şeytan orada? Seni şey yapmıştır. İşini bitirmiştir. Nasıl işini bitirmiştir? Şimdi Allah korkusu var. Allah Teala diyor Allah'tan hakkıyla alimler korkar. He? İnsanın ilmi arttıkça Allah Teala'dan korkar. Allah'ı hakkıyla tanıdıkça Allah Teala'dan korkarsın. Ey de insan oğlu Allah'ı hakkıyla tanımadıkça ne yapar? Allah Teala korkusu ne olur? zayıf olur. Ha ben biliyorum Allah subhanehu ve teala beni emretmiş beş vakit camide sakal koyun vesaire halal haram güzel ahlaklı olun insanlardan iyi davranın hepsinin fıkhını da biliyorum. Ama bu amelime yansımıyor. Neden? Demek ki bir sistemde bir bozukluk var. O bozukluğu götürsak, cihaza koysak tarama yapsak nerede çıkar bilir misiniz? Şeytan uyanıktır biricimi var. İnsanoğlunun püf noktasını bilir oradan uzmanlar gibi bir uzman geldi senin bilgisayarına bir şey yapar bir düğmeye basar senin bilgisayarını bozar. Uzmandır çünkü nereden bozulur nereden hantallaşır bilgisayar yapabilir. Onu bulmak için sen başka uzman gelse belki zorlanır onu bulmakta ama şeytan bilir. Eydir bu adamı biz masaya yatırttık her şeyi biliyor niye getirmiyor? Bakıyorsun şeytan neresini bozmuş Bunu Bir meselede cüz'ü bir meselesini ayarını bozmuş. O da nedir? Ne demiş sana? Ya Allah gafur, rahim değil. Allah affetmeyi sevmez. Tamam. Seni de affeder ya. Allah gafur. Madem sen musulmansın, iyisin filan buradan seni, bu da nedir? Bunun da ayarını ehli sünnet vermiş. İbadet, ibadetin üç tane rüknü var. Böyle selpacı gibi. Oturur. ibadet onun üzerine. Bu üç, şelpo gibi bu, üç ibadet bunun üzerinde oturur. Üç ayak üzerinde. Nasıl iman üç mesele gibidir? Birini çeksen düşer, bozulur. İbadetin de üç hükün var. Biri seve seve yapacaksın Allah'a ibadeti. İkincisi Allah'tan korkarsın, yaparsın. Yapmasan cezası var. Üçüncü ben yaparım. Hakkıyla yaptım, yapmadım. Allah ben yaptıktan sonra Allah e, günahlarımı affeder, bu da ümittir. Ehli Sünnet bunu dengelemiş. Demişler bu bir kuşa benzer. Sevgi başıdır, ümitten korku kanatıdır. Kuşun sağ kanat olmasa, sadece ümit olsa kuş olmaz, uçamaz. Sadece korku olsa uçamaz, başsız olsa zaten bir şey olmaz. Ondan dolayı bu dengeyi bozan zındıktır. Onun için hariciler Umidi kaldırmışlar. Çin bile bir günah iştese ebedi cehennemdir. Mürciye de korkuyu kaldırmışlar. Allah gafur rahimdir. Ne olursan ol cel. Ey gel Müslüman. Bu da olmaz. Hakiki mumin dengeli tutar. İşte bak bu ayarını bozmuş. Onun için ilmi biliyor. Kitabını yazıyor. Formalını koyuyor Ama kendisi amelde cevşeklik yapıyor. İşte bu bu ince taramayı da özel doktorlar verir. Seni yatırır masaya, böyle fitrini tarar. Nerede bozukun var oranı? İşte hakiki alim budur. Hakiki alim budur. Gelir seni ince yerden ayarlar. Ama şeytan bunu alimleri bile şaşırır. Ben tespit ediyorum senin ayarın nerede bozuktur. Tamire geliyorum şeytan onu konuşturur seni saptırır. Tamirciden bile senin aranı açar. Yani doktora gitmişsin, doktora güveniyorsun. Ama şeytan gelir arada doktordan alışveriş ediyorsun, doktordan seninle aranı açar. Çünkü biliyor, şifa o doktorun elindedir Allah'ın izniyle. O doktor tespit edecek hastalığı ne yapar? Seninle o doktorun arasını ara açar. Neye ne açar? Bu da uzmanlık alanı. Seni yan yollara çeker. Ayrı tartışmalara çeker. Aranı açar. E, alim geldi tespit etti senin nerede hatan var? İşte bu tevekkül meselesinde, halk meselesinde hata var. Gelip seni oradan uyarmak için bu sefer başka şey diyen hakiki âle ne yapar o başka tartışmaya gelmez. Hedefe kitlenir. Ben bunu tamir edim ondan sonra onu seninle tartışırım. Bu da nerede tecelli etti? Hazreti İbrahim Nemrut'tan tartışırken ne dedi Nemrut'a? Dedi Allah subhanehu ve teala ölür diritir. O dedi ben de öldürüp Bir adamı getirdi öldürdü. Diğerine dedi geç serbestsin. E bu akılsız adamın işidir. Bunu her şey bilir. Ama Hazreti İbrahim bunu önemsemedi. Buna aslında cevap vermesi lazım ama önemsemedi. Çünkü hedef sapar. Bu evet. sürü Nemrut'u yok etsin. Fikri olarak cenel toplumda. E iyidir, Daha başka bir delil söyledi ki Nemrut'u milletin içinde süstürsün. Dedi allah Teala Cüneş'i Doğudan getirirsen batıdan getir. Adam ne oldu? Yok oldu. Hiç oldu konuşamadı. İşte bak hedef saptıramadı şeytan Hazreti İbrahim'e. Onun için insanoğlu da davetçiler de alimler de aynen öyledir. Evet kısacası içinde ne var ise amelini o yansır. İçinde iyi var ise iyi yansır. İman zayıf var ise zayıf yansır amelin. İman yok ise imansızlık yansır. Evet devam et. Batının sağlıklı olması, zahirin de sağlıklı olmasını gerektirir. Çünkü batının düzgünlüğü zorunlu olarak zahire, yani dışa yansır ve onu da düzeltir. Batının bozuk olması, zahirin de bozuk olmasını gerektirir. Çünkü batının bozukluğu zorunlu olarak zahire yansır ve onu da bozar. Evet. Buradan iki şey çıkıyor. Diyor ki, batının iyi olması, zahirin de iyi olması aketten yani benim imanım var ise bu dışıma yansır. Ayçi olur mu? Benim içeride imanım var dışıma yansımıyor. Olur mu böyle şey? İmkan yoktur ya. İmkan yoktur. İnsan bildiğini işler. Eğer benim imanım içeride yoksa dişime ne yansır? Fakı düş şey ile olmadığı şey sen nasıl insanlara verirsin? Veremez. Ben sana vadedemem edemem mülkümde olmadığın. Cebimde olmadığı parayı sana vaat edebilir miyim? Gülerler beni. Onun için içinde yansıdığı tersi olmaz. Tersi olsa nifak olur. İçinde bir şey yoktur zahirimde var. İçinde içi fasat ise zahiri de fasattır. Yani bir dene Müslümandır. Çok var bizim toplumda. Müslümandır ama bakıyorsun namazında cüüşek, şarkı dinliyor, kadınlarla konuşur laubaliye olur. Haram işler işler. Bu nedir? Demek ki içi imanı bunun cüz'ü var, zayıftır, kurtaramıyor onu. de imansızdır. Adamı kurtaramıyor, İslam'ı dışına yansıtamıyor. Bu da budur. Kişsi birbirini tutmakta, ayrılmakta, çesi birbirinden ayrılamaz şarttır. Evet. Bundan dolayıdır ki organların amellerinde bozukluklar varken şerhi bir imanın varlığından asla söz edilemez. Çünkü imanın aslı kalptedir. Organların amelleri bu imanın delili ve şahididir. Evet, imanın aslı kalptedir. Amel de onun şahididir. Yani iman, kalp asılda bir motor cübidir. Motor çalıştıkça bütün azalar çalışır. Motor durdukça da durur O kadar. Yani bir pildir kalp. Pili seçsen hazırdır. Eğer pilin senin taze ise, yeni ise ne olur? Bütün organların doğru çalışır. O pilde nedir? İmandır. Evet. Kalpteki imanın aslı ise marifet, ilim ve tasdik şeklinde kalbin sözüdür. Evet, Hayır. kalbin sözü nedir dedik? İlimdir. Seni emreder. Kalbin sözü ilmidir. Ma'rifesidir, bilimidir, tasdiki'dir onaylamasıdır. Bu onayladıktan sonra emir verir azalara, azalar çabalara. Yani pil görevini, enerji görevini görüyor. Evet. Boyun eğmek, bağlanmak, teslim olmak niyet ve ihlas şeklinde kalbin amelidir. Niyet, ihlas, boyun eğmek nedir? Kalbin amelidir. E bu kisi birleşti, insanın dişi ne olur? İçindeki gibi olur. İçin siyahıysa dişin siyahtır. İçim bayazıysa dışım beyazdır. Evet. Lakin kalpte böyle bir iman gerçekleştiği zaman bunun zahirde de gerçekleşmesi gerekir. Zahir batından farklı ve ona zıt olamaz. Çünkü zahir batının tercümanıdır. Onunla kuvvetli bir irtibatı vardır. Kalpte tasdik, sevgi ve diğer kalbi fiiller ve ameller şeklinde yerini alan iman gerekli fiiller ve amelleri zahirde de ortaya çıkarır. Evet. Çünkü zahiri ameller İtaat, muhabbet, haşiyet ve saygı gibi kalbi amellerle doğrudan irtibatlıdır. Hatta ilim, marifet ve tasdik gibi şeylerden oluşan kalbi sözlerin irtibatından daha güçlü bir irtibatı vardır. Allah subhanehu ve teala İsra surası 84. ayette ne diyor? kullun كُلُّنْ 'ala عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَبُ بِمَنْ huwa اَهْدَٓا sabila." Her şey kendi olduğu gibi çalışır. İçinde ne var ise odur. Evliyaullah isen Evliyaullah ameli yaparsın. Düz usul, usul mümin isen mumin ameli yaparsın. Müslüman isen Müslüman ameli yaparsın. Yani içinde kul, kul, kul kullun ya'melu ala şakileti Şakilesi, kendisi. Nasıl ise öyle amel verilir. Anlatabildim? Yani içinde ne var ise dışa o yansır. İşte Evet. İşte ondan dolayı içimde heşyet var ise Allah'a karşı korku var ise vakar var ise Allah'a saygı gösteriyorsa demek ki bu ya, dişime yansır. Anlatabildim Eğer yokysa o da dişime yansır. Bir tene geldin sana saygı gösterdi demek ki kalbinde seni o seviyor. Ben nerede anlarım sen beni seviyorsun? E geldiğimde bakıyorum sen güzel şey yapıyorsun bana. Benim oğlum var bana diyor baba çok saygılıyorum seni. Nereden anlarım bunu? Sözden mi sadece? Söz yetmez. Fiile dökledim. Ben geldiğimde bana saygı gösteriyor, ayağa kalkıyor. Aa hakikaten bu dediği doğrudur. Ama baba ben seni seviyorum. Saygı gösteriyorum ama geldiğimde laubali davranıyor, sözümü diyorum dinlemiyor, git gitmiyor, otur oturmuyor. Ben nere amele? Tesdik. Demek ki zahir, batının İçinin neydi habercisidir? Evet. Kul, hakikati bilen, tasdik eden ve ona bağlanan biri olabilir. Fakat kalbindeki Allah korkusu, saygısı, sevgisi ve ona itaatle bağlılığı kendisini küfrün ve şirkin karanlıklarından kurtaracak dereceye ulaşmaz veya kalbindeki haset, kibir, dünya sevgisi veya şehvetler kendisine galip gelebilir. Bu sebeple kalbindeki tasdik ve bazı kalbi ameller zayıflar ve kaybolur. Sadece Allah'a ibadet etmeyip, O'na ortak koşan müşrikler gibi böylelerinin izzet ve celal sahibi Allah'ın nazarında hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü onların kalpleri sadece Allah'a ait değildir. Bülakis orada Allah'tan başkasının sevgisi, saygısı ve itaati de vardır. Bu da onları halis tevhidten uzaklaştırır. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani bazen insanlar biliyor ama amel etmiyor. Şeytan onun ayarını bozmuş. Var mı böyle insanlar? Bırak böyle insanları. Çok alimler var öyledir. Yani bu cünde hiçbir ülkede kimse anlamasa biz Türkiye'de bunu leb demeden leblebi anlamamız lazım. Çok görüyoruz televizyonda hocalar çıkıyorlar. Ne anlatıyorlar? İslam'ı çok güzel şekilde anlatıyorlar. E hocam sen nerede? Hem de karşısına koymuş spiker kadını anlatıyor. İhanet e amel? Din bunu mu emrediyor? Yok diyor bu doğrusu budur. Sen benim amelime bakma. Eyvallah doğrusunu anlatıyorsan demek ki senin o doğru demen kurtarmaz seni. Çünkü terazide amel yazıyor. İşte bazı insanın ayarı bozulmuş şeytanın vasıtasıyla hakikati, marifeti biliyor ama amele döçmüyor. Döçmedikçe amele bunu nedir? Kurtarmaz müşriklerin de bir kısmı biliyorlar. Hatta Mekke me me me me müşrikleri, Allah Teala Kur'an'da diyor, sorsan olardan kim yağmuru yağdırır? Allah. Kim rızkı verir? Allah. Kim öldürür? Allah. Ama ne yapıyorlar? Allah'a ortak koşuyorlar. Ne için koşuyorsunuz? Ya diyor biz direkt Allah'a ulaşamayız. Bu putlar vasıtasıyla bizi, biz Allah'a uğraşıyoruz. Şirk koşuyorlar. E bir de koşuyoruz. Biz diyoruz biz Cünahçar kuluz, bizi salih insanlarımız Allah'a ulaştırır. Evet, salih insan ulaştırabilir. Ben giderim Ahmet Hoca'ya, Ahmet Hoca, Mahmud Hoca benim için dua et, dua eder. Evet, bu güzeldir. Ama Ahmet Mahmud öldükten sonra, sene dua edemez. İşte şeytan gelir ya Ahmet Mahmud Hoca çok iyi hocaydır bak, yaptıkları fiil insanların Allah Teala olan şefaatlerini kabul ediyordu. E bunlar öldü bunlar gibi, nerede bulursunuz? Ha? Gidin onlardan yine isteyin. Bizi böyle kandırır. Öldükten sonra da Biz de aynen put yerine kabreden istiyoruz. Onlar taştan istiyorlar. Ağaçtan istiyorlar. Biz puttan, kabirden istiyoruz. Yani de bazen yer değişir. İnekten isterir. Yani bazen fareden istenir vs. Şeytan, ins şeytan insanoğlunun her şeyini değiştirir. Bu şer değil İslamiyet içinde. Bütün gidin Afrika'ya bakın kimlere ibadet ediyorlar. Orta Asya'da kim neye ibadet ediyorlar? E bunlar nedir? Bunlar hepsi Allah'a ibadet ediyor. Velev ki bir <gülüyor> kısmı Allah'ı bilmiyor ama ne diyor? Bu çocuğu de bir cizli kuvat var en azından diyor. Çi de ne var diyor? Bir kerdir, bir şardır. Cizli kuvvet. O allah Teala'yı temsil ediyor. O diyorlar ama şeytan saptırmış bunları. Yoldan sapmışlar, yolları şaşmış bunları. Evet ama hakiki mu'min nedir? Onu anlayacağız. Bak hakiki mümin nedir? Evet. Müminler ise bunun zıddıdır. Onların kalpleri sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'a ibadet ederler. Ona ortak koşmazlar. İnandık, tasdik ettik, işittik ve itaat ettik derler. Evet. Bu bizim şiarımızdır. Âmendâ ve saddâk İnandık, onayladık. Semihnâ ve ata'nâ. Emirler geldi, işittik, itaat ettik. Namaz kıl kılacağız haram yeme yemeyeceğiz. Bit. O kadar. Mesela basittir. Nereden bilirim sen amenna saddak ne dedin? Bu kalbi meseledir. Semi'na ve ta'neyi görecek. O birinci şık kalptedir. Semi'na ve ta'neyi itaat ettik. zahir dedin. Biz zahire mükellefiz hükmetmekla. Batın Allah'ın içidir. Ama biz burada mahkeme kurmuşuz. Nasıl insanlara ölçme derim? Onun için Allah'ın adaleti gerekir bize bir şans vermiş, ipucu vermiş. Adamın zahirine göre kalbine hükmederiz. Bazen kadı İslamiyette adamın zahirine göre küfrüne hükmeder, öldürülür. O öyle değilse o kadı sorguya çekilir mi? Hayır. İhtihad etti. Bir hata hata yaptı, bir ecri var. Eydi ölenin suçu nedir? Ölen Allah affeder. Bitti. O ölüm onun için dünyada bir aftı. Çok nadir de olsa öyle şeyler olur. Evet aynen bu başka mesele tarafında. Onun için Resulullah diyor ki bir kısmınız bir kısmınızdan daha edebiyetsidir. Celir önünde bir mazlaması var. Bir şeyi var. Biri çitene gelir oturursunuz karşımda beni kadı tayin edersiniz. Biriniz daha edebiyet yapar. Ben onun edebiyetine alırım. Onun için onun lehine kırarım hükmü. Halbuki o haksizdir. Eğer bir böyle şey yapmışsan beni halal edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu diyor. Bu ne delalet ediyor? Resulullah bilmez. Ondan sonra da bu neye delalet ediyor? Delalet ediyor ki kadı zahire hükmedir. Bak Resulullah bile zahire hükmedir. Yoksa Resulullah Cibril aleyhissalatü vesselam gelir ne der? Ey Muhammed bu böyle değil böyledir. iş biter. Ama diyememiş. Birçok meselede kalmış böyle ümmet için matat olsun. Evet devam edelim. Zahir ve batın birbirinden ayrılmaz. Zahir ancak batının doğru ve düzgün olmasıyla doğru ve düzgün olur. Ama batın böyle değildir. Yani zahirin doğru ve düzgün olması batının da böyle olduğu anlamına gelmez. Zahirin istikamet üzere görünüp de batının bozuk olması münafıklık halidir. Çünkü zahir hiçbir zaman batından farklı ve ona zıt olamaz. İstenen şer'i iman. Evet. Şimdi zahir Zahirden batın, ehli sünnette deliği nedir? İçisi birbirinden ayrılamaz. Çünkü zahir, müstakib olsa, düzgün olsa anlamı ne geliyor? He? Anlamı geliyor bu adam nedir? Salih bir insandır. Ama batın, batın e, düzgündür, ama zahir bozuktur. Bu imkan yoktur. Ama zahir düzgündür, batın bozuktur. Bu nedir? Nifaktir. Bunu biz bilemeyiz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıkları öldürmüyordu. Dediler ya Resulullah öldür münafıkları. Ne dedi? Dedi biz münafıkları öldüremeyiz. Öldürsek ne derler? Muhammed ashabını öldürür. Bunlar zahiren bizimle namaz kılıyorlar. Zahiren bizimle namaz kılıyorlar. Ama kıl biz zahirlerine hükmederiz. Onun için Abdullah İbn-i Selul i̇bn Ubey biliyordu. Münafıktır. Re'sin nifaktır. Ama onu öldüremiyordu, hüküm veremiyordu. Neden hüküm veremiyordu? Çünkü zahire hükmedir. Batını Allah'a kalır. Onun için biz zahirden mükellefiz. Bu da nifaktır. Onun için imkanı yoktur. Bir denesini bir tane desin benim içim temizdir. Dışım, dişime bakmayın. Hayır, için temiz ise, biz için nereden biliriz? O senin Allah'ın arasındadır. Biz senin zahirine hükmediyoruz. Evet. İstenen şerhi iman, zahir ve batının imanıdır. Kalbin ile organların amelinin beraberliğidir. Çünkü diğerleri olmadan sadece biriyle kulun imanı sahih olmaz. Organlarının ameli olmaksızın kalbinde amelin, yani teslimiyet, niyet ve ihlasın var olduğunu iddia eden kimsenin iman sahibi olduğu ispat edilemez. Çünkü zahiri sözler ve fiiller imanın ayrılmaz gereklerindendir ve onun müsemmasına dahildir. Evet. Çünkü bir de ne diyor ki? Hakiki iman ehli sünnette nedir? Hakiki iman zahirden batın bir olması lazım. Asıl iman budur. de olması lazım. Çünkü amel bir parçadır imandan ayrılmaz. Ondan dolayı kim dese benim e, kalbimde iman var. Zahirimde iman yoktur. Ha? Bunun imanı ehl-i sünnete göre yoktur. Sabaha kadar sen bağır, benim kalbim temizdir. Biz senin zahirine hükmederiz. Ha kalbin temiz ise o sen Rabbinle hesaplaş. O Allah'ın işidir. Allah bize o carevi vermemiş. Bize vermiş ki zahire hükmederim. Batini Allahu Teala bilir. Evet, kısaca sıbudur. Evet. Bundan dolayıdır ki zahiri ameller dinde kulun dünyadaki haline verilecek hükümlerin konusu kılınmıştır. Çünkü kulun içine değil görünen çünkü kulun içine değil görünen amellerine bakılır ve onun Müslüman veya kafir olduğuna bununla hükmedilir. Kim amelleriyle Müslüman olduğunu gösterirse onun Müslümanlığına hükmederiz. Kimde küfür ifade eden fiiller ortaya koyarsa onun kafir olduğuna hükmederiz. Evet bu da apa çok bellidir. Yani biz İslam devletinde nasıl biliriz bu musulmandır bu kafirdir? Nereden biliriz? E adamın fiiline bakarız. Adam kafir gibi davranıyor. Getirdiler bunu ya ben musulmanım. Ya musulman adam bu işleri yapar mı? Kadı öyle saf mı? Bir gelsin desin ben musulmanım. Biz zahire hükmederiz. Bir denenin zahiri doğruysa, batını bozuğuysa biz mükellef değiliz onun batınını araştırmak. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların batınını araştırmak mükellefinde değildir. Bilirdi münafıklar ama bir şey yapamıyordu. Orası ayrı. Onun için İslam devletinde zahire göre hüküm verilir. Batına göre değil. Hata da olsa o Allah'a onun için af sayılır. İslam devletinde nedir? Bir dene çüfr işlemişse biz zahirine hükmederiz. Bir dene iman işlemişse zahirine hükmederiz. O bu mümindir. Bundan dolayı biz Müslümanla mümini nasıl ayırdırıyoruz dedik? Kılıp kıyafetinden, amelinden, ahlakından, güzellğinden, ibadetinden anlıyoruz bu Müslümandır. Kafir de ne anlıyoruz? Dönen içinden. İslam'a karşı ne diyor? Ağzından çıkan, gözünden göz işareti bile beden vücut işareti bile cifre delalet edebilir. Bunlar hepsine çıkar. Kafirin hareketinden çıkar, davranışından çıkar, sözünden, fiilinden biz hüküm veririz bu kafirdir yalnız bundan. Evet, zahirden batın İslam'da bir parça, bir parçadır. Şimdi bu kadar anladık. Biz kuralını koyduk. Şimdi gelelim bakalım. Bunları ehli sünnet nereden getirdi? Dayanağınız var mı? Evet. Ne var? mı? Bizim dedik içi kaynağımız var. Üçüncüsü yoktur. Kaynaklar nedir? Kur'an ve sünnet. Kur'an Allah'ın kelemidir. Sünnet Resulullah'ın sözüdür, fiilidir, ikrarıdır. Buradan biz dinimizi alabiliriz. Eydir bu dini almak her Arapça bilen, her Kur'an'ı sünneti anlayan alır mı dini? Hayır. Üçüncü bir şart var o da alimlerdir. Alimler bu formülü yapacaklar, Kur'an'dan ve sünnetten istinbat edecekler. Yok ben sen, bir günde televizyonda çıkıyor ilahiyetçiler, ben de Arapca anlıyorum, zahiren Arapcaydan sadece şerh ediyor. Bunlar batıldılar. Alimler allah Teala'nın dediği gibi cihada bile geçseniz diyor, bir kısmınız kalsın ilim taleple meşgul olsun. Ümmetin hepsi cihada gitmez. Bir kısmı kalıp ilim talep eder. Ümmet bir tamamdır. Her çeş alim olmaz. Her çeş asker olmaz. Her çeş doktor olmaz. Her, her çeş nedir? Her kendi uzmanlığı arasında toplum ayakta kalır. İslam dini öyle bir dindir. Bir de bunu insan insanoğlu yine İslam dininden olmuş. Ne dedik? Yer üzerinde ne kadar düzenlerde güzel şey var ise köşen İslamiyet'tendir. Bütün peygamberlerin getirdiği kalıntılarıdır. İnsanlar, i̇nsanlar oradan kalmış onları onaylamışlar. Evet. Şimdi biz gelelim şu anda delillerimize. Bir dene bize diğer çok güzel konuştunuz. Hissi olarak ben size inanırım ama bana delil verin inanın. Al sana bol deliller. Burada hepsini de saymayacağız. Çünkü ders uzar. Hedef nedir? 2 tane 3 tane ayet. 2 tane 3 tane hadis. Ondan sonra alimler bayat hadisin nasıl anlamışlar onu da getiririz. Mesele bitmiştir, kapanmıştır. Onaylanmıştır. Ne kalmıştır? İman edenene ne iman edene kalmıştır? Emen ne? O siddah ne? atane. Mesele biter, orada da ders biter. Evet. Birinci ayet okuyalım. Bir paramı, tamam. tamam, onu da. Zahiri ameller dinde kulun dünyadaki haline verilecek hükümlerin konusu kılınmıştır. Çünkü kulun içine değil görünen e, okudun orayı. Çünkü bir kimse ne kadar kabiliyetli olursa olsun insanların iç yüzlerini ve kalplerini bilme ve öğrenme gücüne sahip değildir. Çünkü bu ancak Allah'a mahsus bir şeydir. Allah Teala insanların zahirlerini, hal ve hareketlerini batınlarına yani duygu ve düşüncelerine delil kılmıştır. Sonra zahirlerinden kendilerine görünen şeyler gereğince batınlar hakkında hüküm verme hakkını onlara vermiştir. İnsanlar onlara Müslümanca davranışlar sergiliyorlarsa onların zahirende de Müslüman olduklarına hükmedilir. Kafirce davranışlar sergiliyorlarsa onların zahirende de küfrüne hükmedilir. Evet şimdi delilleri geçelim. allah Teala içleri ve dışları yani zahirleri ve batınları düzgün olan ve işittik itaat ettik, inandık ve tasdik ettik diyen sonra da inandıklarıyla amel eden sadık müminleri anlatırken şöyle buyurdu. Müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman imanlarını artırır. Ve Rablerine tevekkül ederler. Namazlarını kılar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için harcarlar. İşte gerçek müminler onlardır. Onlara Rablerinin katında dereceler, bağışlanma ve tükenmez rızık vardır. Evet, burada müellif 5 tane ayet zikrediyor. Ondan sonra bir kaç tane hadis zikrediyor. Bu 5 ayeti biz açıklayacağız. Bugün bir ayet çoğulayacağız. Çünkü zamanımız doluyor. O da nedir? Ee, Enfel surası 2. 4. ayet. Bunu önceki derslerde biz bayağı çoğlamıştık. O zaman ne yapacağız? Kısa geçeceğiz bunu. Bu da nedir? Allah Subhanahu ve teala hakiki müminleri burada anlatıyor. Gerçek mümin, hakiki mümin kimdir? Yani enbiyeler kimdir? Şühade'ler kimdir? Sıddıklar kimdir? Salihler kimdir? Evliyaullahlar kimdir? Bunların en güzel, şekil, en güzel şekilde peşinden gidenler kimlerdir? Bu ayette onacak. Bir mümine, hakiki mümine bu ayet yeter. Bu ayet imanın anlamını, bütün iman dersini yaptık. İnan ki yüz ders değil, çi yüz dersi de bu ayet özetliyor. Çünkü Allah'ın sözüdür. Ne diyor Allah subhanehu ve teala? Ne buyuruyor? İnnemel mu'minûne Mu'minler olardır ki Ellezîne olardır ki İzâ Allahu Vecilet kulubi. Allah hatırlandığında Zikrolunda Vecilet kulubu. Vecilet Ürperir Kalbleri ürperir Ürpermek nedir? Titrer Allah korkusundan titrer Allah'ın azamatı Neyi gelir? Allah'ın azim zatı gelir. Allah'ın azim cenneti gelir. Allah'ın azim ateşi gelir gözlerinde. Allah-u Teala'yı hakkı, hakkıyla tanımak nedir? İşte ateşiyle cennetini bilmektir. Bu ikisini bildin Allah'ın hakikati ortaya çıkıyor. Allahu u Teala budur. En azamati dünyanın iki sonu var. Üçüncüsü yoktur. Onları bil Allah'ın azamati ortaya çıkar. Allah zikri olduğunda hakkıyla kalpleri olanın ne olur? Hürper. Hürperse olur? Diyeriz biz dikanla. Tüylerimiz dican dikan oluyor. Nedir? Demek ki asamatı insanın şeyine geliyor. Hakika mümkün bir dur. Eydir Allah'ın zikri nedir? Her şey. Bir tane bir balık denizin altında bir enteresan balıktan bahsetsa kalbini hürpenecek. Bir tane bu su ne güzeldir, tatlıdır. Dese sene kalbin ürpelmesi lazım. Bu su tuzlu da olabilir. Değil mi? Bir de deses sene hava ne güzeldir, mutedildir. Kalbin ürpelmesi lazım. Bu hava sıcak da olabilir, bulanım da bir Öyle savuk da olabilir, donabiliriz. E bunlar hepsi Allah'ın neyidir, nimetidir? Bunun yanında dini meseleler var. Bütün aden zeya Allah'ın zikridir bu. Ve وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ Allah'ın ayetleri tilavet olduğunda eşittiklerinde zâdethum iman, imanları artar ve alâ rabbihim yetevekkelûn daha fazla Allah'a tevekkül ederler. Allah'ın ayetleri nedir? En başta ayeti nedir Allah-u Teala'nın bizim elimizde? Kur'an-ı Kerim. Allah'ın ayetleri Kur'an-ı Kerim okunan da bize. Allah'ın ayetleri Resulullah'ın hadisleridir. Allah'ın ayetleri Allah'ın emirleridir. Allah'ın ayetleri Allah'ın yasaklarıdır. Allah'ın ayetleri Kur'an ve sünnette bize Allahu Teala'nın e, sıfatlarıdır, isimleridir, sıfatlarıdır, eee Allahu Teala'nın fiilleridir, e, emirleridir, nehiyleridir. Bunlar hepsi nedir? Allah'ın ayetleridir. Bu kain bu vücut nedir? Hepsi Allah'ın ayetidir. Yani şimdi biz bir bir belgesere baksak eee Uzayda, uzaydan bahsediyor. Gezegenlerden, yıldızlardan bahsediyorsa bu nedir? Allah'ın ayetleri'dir. Kim bunu yapmış? Yapanı kimdir bunu? Yaratanı kimdir? allah Teala'dır. Bu Allah'ın ayetleri. Bunları hepsini biz gördükçe ne oluyor? İmanımız artıyor. İman artar. Bir de eksilir. Neyden eksilir? He? Allah'tan uzak durmakla, şeytana yakın durmakla eksilir. Allah'a ne kadar yakın olsan... O kadar imanın fazla artar. İmanın arttıkça sen Allah'a yakın olursun. Allah'a yakın oldukça iman artar. İman arttıkça Allah'a yakın olursun. Yani birbirini tamamlıyorsun. Anladın mi? Ondan sonra Allah'a yakın oldukça Allah'a tevekkülün hakiki olur. Tevekkül nedir? Her şeyimi Allah'a bıraktım. Asıl da vekil nedir? Vekil ben sana notarda bir veçalet verdim. Yani sen beni temsil edebilirsin. Asıl veçil budur. Değil mi? Veçalet budur. Eydir ben ne yaptım? Bütün emrimi verdim allah Teala. Ya Rabbi sen neyi bilensin. Senden başka benim ne havlum var ne kuvvetim. Her şeyimi sana verdim. Asıl veçalet budur. Allah'a tevekkül etmek her şeyim senin emrindedir hakkıyla. Ama dünyada veçalet veriyorsun. Şert düşürsün bu, bu bu bu bu meselelerden. Ama Allah'a hakkıyla teveccül etmem nedir? Her şeyde de teveccül etmem. Sonra ne diyor allah Teala? Bunların sıfatlarını daha açılıyor Birinci dedi, اَلَّذ۪ينَ اَلَّذ۪ينَ O da nedir? İtikadi, kalbi meselelerden bahsetti. Bak, اَمَنَّ وَسَدَّقْنَ Neden bahsediyor? Şimdi Semi'ne ve geçiyor. Birinci, اَلَّذ۪ينَ nedir? اِنَّمَ muminun الَّذ۪ينَ Allah zikrolundan da kalpleri ürper, imanlar artar, Allah'a tevekkül ederler. Bunlar hepsi kalp amelleridir. Âmenna ve saddakna. Çincisi nedir? اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Namazı ikamet ederler, verdiğimiz rızıklardan da infak ederler. Namazı ikamet ederler, bunu otursak belki dersler yetmez. İkamet nedir? Kısacası, kısacası, namazlarını Resulullah'ın kıldığı şekilde kılarlar. Bugün de çok insanlar camide namaz kılıyor. İlakası yoktur. Dört mezhepten de ilakası yoktur. Hanefiyiz Türkiye'de diyoruz. Hanefi kitaplarını açın bakın bu kıldıkların namazların ilakası var mı? Yoktur. E iyidir, Bunun namazlarını bunların kim bozmuş? Şeytan. Kitaplarda doğru namaz yazıyor. Ama bunları nasıl kılıyorlar? Kendi kafalarına göre. Ellerin nere koyarsın nerede tutarsın, ne dersin, nasıl hareket yaparsın hiç riayet etmiyorlar. Bu namazı ikamet etmek değil. İkamet etmek, Allah'ın ve Resulullah'ın dediği gibi kılacaksın. İkamet etmek nedir? Hakkıyla kılacaksın. Yok durdun Allahu Ekber dedikten de şeytan gelir budu budu budu budu budu. Neye? İşte çocuk böyle dedi, para yetmedi bilmem ne oldu. Filan adam gördün mü sene böyle dedi. Bütün müşkületlerin namazda gelirdi. Selam aleykum dedin sanki düğme fişin çekildi. Böyle hiçbir şey kalmadı. İşte bu şeytandır. İyidir bu da oldu. Ne olur? Sen namazı ikamet etmedin. Namazda ne söyledin bilmiyorsun. İkamet etmedin. Namazı hem Resulullah'a göre kılacaksın hem zamanında kılacaksın ne dediğini bileceksin bir de her zaman hakkıyla kılacaksın. Beş vakit'i vaktinde kılacaksın, camide kılacaksın, yerinde kılacaksın, geç koymayacaksın. İkamat alimler diyorlar budur. وَمِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Verdiğimiz nimetlerden olarak infak ederler. Burada infak iki şekildir. Bir vacip olan infak, zekat verirler. Bir de müstehap olan sadaka verirler. Ben kırkta bir zekatımı vereyim, bu vaciptir. Vermesem zındık olurum vermem lazım. Yoksa İslam'ın Altına imza imzalatmışım. Olmaz olmazdır. Dinden çıkartabilirim beni bu. Ne zaman inkar etsem. Tembellikten bir, iki verdim. Üçüncüde o da Allah kurusun. Dinden çıkartır adamı. Çünkü onaylamadın. Bir, iki pas verdiler sana. Üçüncüde, dördüncüde anlatabildim. Belki dünyada kurtarırsın alimlerden, mahkemeden. Ahirette, terazide nasıl kurtaracaksın? Amel yoktur tartsın Sekat ameli yoktur. Onun yerine dolduracak ne kadar hasenet için dolduramaz. Sen farz namazı kılma. Ya yani çok farzını düşük yap ama bir sürü benim nafile namazım var. Yerini doldurur ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bir vakit namazın gitse dünya dünya dünya dünya dünyanın ömrü kadarı namaz kılsan o yerini dolduramaz. İkinci İnfak nedir? Kırkta biri verdin. Ama çinci nedir? Tatavı gönlünden kopacak. Verdikçe Allah artıracak. Verdikçe Allah seni artıracak. Le in şekertum Çünkü sen verdikçe Allah'a şükrediyorsun. Allah sana veriyor, sen de fakirlere veriyorsun. Allah sana veriyor, sen de fakire veriyorsun. Erhamu man fil ardi yerhamkum man fissema. Yerdekilere rahmet edin, semadakiler size rahmet eder. Bu iş böyle zincirleme bağlıdır birbirine. Sonra Allah Teala ne diyor? Şimdi bu da semiğne vata nedir? Namazdan zekat dinim bütün samboludur, ameldir. Amel olmasa mümin olamazsın. Bak burada hem iman var hem amel var. Onay çıkıyor. Allah Teala'dan onay çıkıyor. Onay nedir? Ulaika, işte bılaz. Çin? Ulaika çime dönüyor? Ayetin başına. İnnemel mu'minun. Onun cevabıdır. İnnemel mu'minûne. Mu'minler bulardır. Bunlar kimdir? Ula'ike. Ula'ike onlar. Değil mi Türkçesi? Evet. Onlar. Nedir? Humul mu'minûne haqqan. Onlar hakiki mu'mindir. Demek ki mu'minçi şekildir. Biri hakiki, biri nedir? Hakiki olmuyor Türkçe ne diyorlar? Falso <gülüyor> mu? 벌so deseğ tabir caiz değil tabii ama ben Türkçesini bilmiyorum. Yani biri gerçek mümin, biri gerçek olmuyor. Gösterişli mümin. Muhakkakının bir karşılığı var ama şu anda biz çıkartamadık. Mevcut olan arkadaşlar da demefti. Yapmaca sahtekar, her şey olabilir. Yani sokakta sahtekar kullanırsın, ilmi derslerde yapmaza kullanırsın. Yani önemli olan bir gerçek mümin var. Bir de sadece lafta olan mümin var. Onlar terazide kabul değil. Kim kabuldür ulaiha? Humul mu'minun hakka. Ne kim diyor kardeşler? Bu kimin ihtihadidir? Resulullah'ın hayır. Sahabanın hele hiç hayır. Dört imamın hayır. Bizim hayır. Bunu Allah Teala diyor. Birinci kaynak. Ne diyor? Hakiki mümin bulardı. Hakiki cennete giren bunlardır. Bunlar işte cennete gider. Bunlar terazide amelleri ağır basar. Kim? Âmenna ve saddaqna semiğne ve atağına. İman ettik, tasdik ettik. Ayetin birinci şıkkı. Semiğne ve atağına eşittik, itaat ettik, uyduk emirlere. Çinci şıkkı. Bunlar nedir? Ula'ike. Kim? Birinci ayetin başı müminler. Nedirler ya Rabbi? Umul Hakiki mümin bunlardır işte. Demek ki zahirden batın bir alacak. Bir olmasa mumin olamazsın. Bak bunların batınları nedir? Kalpleri ürper. He, imanları artar. Allah'a tevekkül ederler. E bunlar ne yaparlar? İçleri bu, buysa dışları ne olur? E, namazı ikamet. Namaz dinin simboludur. Namazı ikamet eden hakkıyla bütün adenzeye uymuş demek ki. Onun için çok Müslüman var bir günde. Sakali şarvari. Ama insanlar ondan yediği aziyeti belki bir gayrimüslimden yemiyorlar. Demek ki o hakiki ikamet etmemiş. Hakiki dini bilmiyor. Hakiki bilen namazı ikamet eder. Hakkıyla ondan sonra bütün dini daha evledir ikamet etmiş. Eğidir bir de ayetin sonunu Allah-u Teala müjdeyden bitiriyor. Bunlar mu'mindir. Eee ne olur mu'min olsalar ne olur? لَهُمْ جَنَّاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ Bunlar cennetler var cennetleri de başka yerde ayetlerde allah Teala bol bol açılıyor. Cennetun burada pardon, lehum derecatun inde Rabbihim. Dereceleri var. Inde Rabbihim. Rabblerinin yanında. Rabbimiz nerededir? He? Kim bilir Rabbimiz nerededir? He? Arştadır. Eyvallah güzel değil. Arş nerededir? He? Yedi kat samanın üstünde Rabbimiz arştedir. Eydir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Diyor cennet 7 kattır. En 7. katın üzeri firdostur. Firdos'un da tavanı Rahman'ın arşidir. Allah demek ki cennettedir. Eydir Allah'ın yanı nedir? Cennettir. Cennetin de en üstündedir Rabbil Alemin. Errahmanu Ar alal arş istawa. Arşi, firdos'un tavanıdır allah Teala da onun üstündedir. İyidir. Allah ne diyor? Lehum derecatun inde Rabbim. Rableri yanında dereceler var. Demek ki de cennette derece derecedir. Dünyada ne kadar amel, o kadar Allah'a yakın düşersin. Onun için Fırdao seallerde kim var? Peygamberler, şehitler, sıddıklar, evliyaullahlar, allahlar, İman dedik ki derece derecedir. İşte ne kadar imanın onun için Allah Teala burada demedi, onların için cennet var, hepsi aynı derecedir. Buların da, muminlerin de, hakiki muminlerin içinde de hepsi muhakkak cennettedir. Ama bazı bazından üstündür. Ameline göre. Onun için bazı iyi cennete girer, bazı fırda sual eder. وَمَغْفِرَتُونَ Magfire nedir? Niye burada magfireyi zikretti? Çünkü Allah Teala bazen sen dördüncü dereceyi hak etmişsin. Allah Teala günahlarını affeder, seni alır beşinciye, altıncıya. Bazen fırdosu alaya. Bazen meghfiret var. Sen cennetliksin. Hakiki müminsin ama bir günah işlemişsin. O cezayı çekeceksin. Allah Teala orada meghfire verir. Hakiki mümin olmaya sen çalış, günahın da var Allah affeder işte. İşte burada Allah gafur rahimdir, ortaya çıkıyor. Yok ben amel ettim ben cennete yatıyorum Allah gafur rahimdir diyor. Nasıl gafur rahim Allah muminler için gafur rahimdir. Mu'min olmayanlar için şedidul ikabtır. Evet. Ondan sonra rızkun kerim. O da cennetin en büyük nimetlerinden. Rızkun kerim nedir? Tükenmez rızık. Hayır. Tükenmez rızık nereden çıkarttın bunu? <gülüyor> Orada öyle mi diyor? ee rizkun kerim şimdi evet tamam doğru diyorsun kerim tükenmezdir yani comar tamam ama burada kerimin Türkçe'ye tercüme ederken evet öyledir ama burada alimler diyorlar bunun bir esprisi var rızık rızıktır ama kerim olması nedir şimdi bugün de en güzel yemek nedir kuzu doldurmasıdır Değil mi? yem ettir yem bilmem nelerdir bir sürü güzel yemekler var çibazını biz hayalimizden geçmez yiyelim imkanımız yoktur. Fakir fukaran koksunu bile almamıştır. Böyle lüks yemekler var. Çok böyle ağalar yemeği, padişahlar yemeği, zengin adamlar yemeği, başbakanlar yemeği, zengin ve velhasır. Şelem. Bu yemekleri nedir? Ne kadar güzel yemek ise, ne kadar pahalı bir tabaktan fazla yesen ne olur? O yemek sana zerel olur. Sıkar seni. Soda alırsın, ilaç alırsın, sıktı beni dersin, yürüyün biraz dersin. Çünkü neden? Yemeğin dünya yemeğidir. Ama ahiret yemeği yedikçe sıkmaz seni. İşte Kerim buradan gelmiştir. Kerim'dir, sana aziyet vermez. İkramdan alınmıştır Kerim burada Sana aziyet vermez. Cömert adam, ikram sahibi olan sana aziyet verir mi? Vermez. İşte kerim burada. Rızkun kerim. Ne kadar yesen sana aziyet vermez. İşte cennetin de bir özelliği budur. Evet ondan sonra ayetler aynen bu sistemde açıklarız inşallah önümüzdeki derse bunu devam ederiz. Ayetler açıklarız. Sonra Resulullah'ın hadislerini, sonra alimlerinin sözleri. İnşallah böyle de dersi bitiririz. Bir ders daha yaparız, genç ders yaparız. O Allah Subhanahu ve teala ne kadar bizim o kadar dilimiz düz geldi, o kadar uzanır, yakısalır. O Allah'ın vergisidir. Derslerde hazırladığımız gibi olmuyor. Allah teala ne kadar ihlaslı geliyoruz bu derse, o kadar güzel sözler açılıyor. Ne kadar hazırlıyoruz, kalbimizde riya olurken tıkanıyoruz, konuşamıyoruz. Ne zaman baktınız ben tıkandım o zaman bilin riya var işin içinde. Ne zaman baktınız çok güzel konuşuyorum o zaman dua edin daha Allah sabitler. Evet. Ve alhamdulillah Rabb al-ameen. Ve salat ve salamu ala sīd al-musallim, nabi nā Muhammad wa alāli wa